kelimeyi tevhid. La ilahe illallah meblûlü mütelâzımı muhbizasıyla hayatımızın her anını kuşatan, ihata eden kulluk yani Allah'ı birleme eylemidir. Buradaki kulluğun anlamı tevhidde Allah'ı birleme. Her kim bu kelimeyi Tevhid'i kalben itikad, zihir ile ikrar, azalar ile amel ederek İspat ve nefil mütelaazımına muktizası olan emirlere, imtisal ve nehilerden iştirada sakınma. İnkiyat duyarak nüktede dersen, söylerse dünya ve ahiret hayatının saadet teminatı olur. Yani "La ilahe illallah" dahi galer cennet. Her kim la ilahe illallah derse cennete girer. Allah'ın dini olan İslam'a girer ve hayatının her safhasında bu kelimenin mana, mütelazım ve muktelazını kalben itikat, dil ile şahadet, azalar ile emirlere imtisad, yasaklardan sakınma, imtiyat duyarak devam eder. Hayatının son nefesini de bu kelime ile mühürlerse. Her kimin en son sözü La ilaha illallah olursa cennete girer hadisini. O kişi Rabbinden cennete girmeyi taahhüt eder. Halik'in üzerinde, yaratıcının üzerinde zayi edilmesi mümkün olmayan azap edilmeme hakkına sahip olur. Çünkü Hadis-i Şerif'te muaz Allah Resulü'nün terkisinde bulunduğu bir halde, Ey Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bildin mi? Üç kere seslenir Ey muaz O da buyur, emret, Ey Allah'ın Resulü diyor, hazırım. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bildin mi? Allah ve Resulü'nün İkreti. Cevap verince, cevabı, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onlara Allah diledikleri müddetçe azap etmeleridir. Estağfurullah. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir diyor. Peki, kulların Allah üzerindeki haklarını bildirin. Yine Allah ve Resulü emidlendir derken, ona ortak koşmadıkları müddetçe Allah'ın onlara azap etmeleridir. Bunu kastediyoruz. Tevhid, kulluk, Allah'ı birleme eylemi, kainatın, yaratıcısının, insanoğlunu yarattığı tek gayet. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım derken, yani burada birlemek için bu anlamı kullanıyoruz. Kitap ve, sahip, kitap ve sahifelerin indiriliş hikmeti budur. Yani bunu anlatmak için inmişti Bunlara tebliğ ve beyan ile gönderilen Resüllerin de ilk hadifesi bu olmuştur. Baktığımızda ayet-i kerimelere وَلَقَدْ بَعَتْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةً اَنِ أَبُدُ اللّٰهُ وَرِجِ تَلِبُ الْتَعُودُ Biz her ümmete bir Resul yolladık ki onlara Allah'a ibadet etmelerini Tavut'a ibadetten sakınmaları için diyoruz. Mazi bin Cebel'den gelen Adi Şerif'te Mazi Yemen'e yollarken, maat sen ehli kitap olan bir kavmi gidiyorsun Onlara ilk emrettiğin şey, tek olan Allah'a birleyip ona ortak koşmamaları Kasıt bu, Resullerin de ilk vazifesi budur. Binaenaleyh mükeller olan her insan, indirilen kitap ve bunları tebliğ eden Resuller de, barizleri tarafından davetçileri kastediyorum ilk davet edildikleri, ilk öğrenme mecburiyetinde oldukları, İslam'a girmek için telaffuz etmeleri gereken dünya hayatının devamı müddetince üzerinde daim olmaları gelen, olmaları lazım gelen dünya hayatını terk ederken ahiret kapısı olan berzah alemine intikal ederken üzerinde olmaları gereken tek vardır. Bunun için yaratılmışlardır. Allah'a kulluk. Bunun için yaşıyorlar. Hayatları müddetince ölüme kadar kulluk. Ve son nefeslerini de bununla bitirmeleri gerekiyor. İşte mükellefin, mükellef olduğu, sorumlu olduğu, yükümlü olduğu şey bu vaziftir, atıl olan. İnsanoğlunun yaratılış gayesi olan tevhidin Allah'a birleme eyleminin bu önemine rağmen yani man قَالَ لَا إِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ İslam'a giren, her kim la illallah derse İslam'a girer ve cennete girer. وَاَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ ölüme <الْيَقِن> Ölüm sana ulaşıncaya kadar ona kulluk et. Her kimin en son sözü la ilahe illallah, illallah olursa, cennete girer. İnsanoğlunun yaratılış gayesi olan tevhid Allah'ı birleme eyleminin bu önemine rağmen dünya yaşamında hiç değeri olmayan şeylere gösterdiği ihtimamı, dünya ve ahiret saadetinin teminatı olan bu tevhide göstermeyen insan, ne büyük bir kayıpta olduğunu idrak edemeyişinin tek sebebi muhakkak ki cehalettir. Başka bir şey olması mümkün değildir. Tabi ki bu cehalet, kelime-i tevhidin lapsının teleffuzunda değil. Hatta kendi dillerine aktarılan anlamını bilebiliyorlar. Allah'tan başka ilah yoktur demek. La ilahe illallah diyorlar. Bilakis lapsın delalet ettiği manaya mütelazımına muktizasına dönük bir cehalettir. Bu insanlar cehaleti la ilahe illallah bilmeyiş ve söyleme işi olarak düşünüyorlar. Halbuki yani insan yaratılış gayesi olan tevhidin Allah'ın dinleme eyleminin bu önemine rağmen, dünya yaşamında hiç değeri olmayan şeylere önem veren gösterdiği ihtimamı, dünya ve ahiret saadetini teminatı olan tevhide göstermeyen insan, ne büyük bir kayıpta olduğunu idrak edemeyeceğini tek sebep muhakkak cahil. Tabii ki bu cehalet kelimeyi tevhidin laksını bilmeme veya telaffuz etmeme değil. Bilak, lafzın telalet ettiği manaya, mütelazımına ve muhtezasına dönüktür. Kendilerini ismen İslam'a nispet edenlerin, kısm-ı kelimeyi kelime-i tevhidi bir telaffuzla ikrar ettikleri halde medlulüne, delalet ettiği manaya, mütelazımına muktezasına emirleri ve nehirlere hayatlarının her safhasında ters düşmektedirler. La ilahe illallah diyeceksin. Medhulüne ters düşeceksin. La ilahe illallah deyip lazımına, mütelazımına ters düşeceksin. La ilahe illallah deyip muktezasına emirlere itaatte, nehirlerden yasaklamada onlara ters düşeceksin. Mücerred bir yani telefuzu mücerred bir la ilahe illallah'ın teleffuzunun yeterli olduğunu zannederek bununla başlar ama yeterli değildir yani İslam'a giriş kelimeyi i tevhidin telefuzu mutkıyla başla ama yeterli değildir bunu başlangıç bilmek doğru yeterli görmek yanlıştır çünkü nerede ne kadar yeterli olduğunu bilmek için ilme ihtiyaç var bilgiye Kendilerini, yani bu denli yeterli olduğunu zannetmeleri, kendilerini aldatmadır. Veya ilim ehli zannettikleri kimseler tarafından aldatılıyorlar. Hem de iddialarına mutlak ifadeli olan, her kim la ilahe illallah derse cennete girer gibi, bazı naslara hadisleri kullanarak bu saptırmayı güya, Allah Resulü'nün sözlerine dayandırdıkları vehmini vererek Allah ve Resul adına yapmaktadırlar. Yani yaptıkları saptırtmayı, aldatmayı bile Allah Resulü'nün sahih olan bir sözüne dayandırarak yapıyorlar. Allah Resulü demiş diyor. Her layla La ilahe illallah derse der, der, cennete girer demiştir. Tabii ki üç ile, yani söz üslubu nedir? Bu ifadeye mutlaktır. Her kim la ilahe illallah derse, her kim la ilahe illallah derse, cennete girer. Bu mutlak bir ifadedir. Burada sebep hüküm bellidir. Sebep mi la ilahe illallah demek kim cennete girmez? Buna mutlak bir ifade ediyoruz. Eğer ilmi bir vukufiyette bilgisi yoksa, aslında bunu dinde bazı şeyleri bilerek bunun bu anlama, mutlak anlama gelmediğini yakalar. Ama en azından sözlerin kullanılış biçimi ifade yani genelliliği, mutlakluluğunu yakalaması gerekir. Onun için fotoğrafta dersin başlangıçlarında o kelimeler üzerinde bunun için durduk. Şimdi mutlak nedir? Sadece la ilahe illallah demen yeterli. Cennete girersin. Kesinlikle. Ama biraz bilsen. Peki burada muhammed Resulullah yok. <gülüyor> Veyahut la ilahe illallah dese de Kur'an'a inanmasa çünkü mutlak olunca başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bunu demen yeterli anlamına gelir. Olur mu canım diyor Kur'an'a inanılmak. O zaman bu söz mutlak değil. Her kim Kur'an'a inanarak La der İllallah derdi. Anlamışlar. Yani basit bir bilgi yeterli ama en azından sözün edebi kullanılış biçimini yakalaması gerekiyor. Peki Kur'an'a inansa da bazı ayetlere inanmasa o da olur mu canım diyor. E demek ki La ilahe illallah diyen cennete gitmiyoruz. Kur'an'ın iki kapağı arasındaki hepsine inanarak. Ondan sonra inandığı halde amel etmesi gider. Devam edersin bunu. Bunu anlattın evet. mı? La ilahe illallah dese, kadere inanmasa. Evet. La ilahe illallah dese cennete ve cehenneme inanmasa. haşlığa inanmasa. meleklere inanmasa. sayar gidersin. Ama bunu toplumun anlayışına anlamaları için Üstuplu bir şekilde aktarabilmen için usulde mukarrer olan bir kaide vardır. Hükmün ve sebebin bir olduğu naslarda on tane nasıl olabilir? Farklı lafızlarla delil yani. Burada sebep ve hüküm aynı ise mutlak mukayyede hamle olunur. Yani mutlakı bırakırsın mukayyede alırsın. Aynen az önce dediğim gibi hiç hadislerin Kur'an'a ters düştüğünü söylemek tehlikeli bir söz. Çünkü Kur'an mutlaksa hadiste mutlak değildir. Demin hadis inkarcıları mevzuunda bahsi geçerken bu hadis ayetlere ters düşüyor sözünü diyemezsin bu tehlikeli bir sözdür. Neden? Çünkü ters şöyle olur. Kur'an mutlaksa hadiste mutlak olursa ters olur. Halbuki o ayet hakkındaki hadis mutlak Kur'an ayeti mutlaksa mukayyede olur hadis. Amsa hadis has olur. Burada naslardaki sebep ve hüküm aynı ise o zaman mutlak mukayyede yani şimdi iki hadis getirirsin. Birisi her kim derse cennete girer. Başka bir hadiste menmate ve o يعلم انه لا اله her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer demek ki, la ilahe illallahı bilmek sözü ha la ilahe illallah diyen cennete gireni kayda alıyor o mutlak bu mukayyettir onun için la ilahe illallahın telaffuzunun geçerli olması için İlk şart bilmedir, ilimdir denilir. Ayette de fa'len ennehu la ilaha illallah. İyi bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman la ilaha illallah'ın kabulünün ilk şartı ilimdir. Yani bu sözü bilerek söyleme zorundasın. Hem kelime kelime bilmelisin hem de cümle olarak anlamını yak. Hadis şerifteki aktardı, her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse o cennete gider diyor. Başka bir hadisi şerif geliyor şimdi. men Menşe eden La ilaha illallah, ve ana Rasulullah sallallahu aleyhi sallam La yalqallah bihi ma abtun, kayrashak kim fihi illa dha kala Bak şimdi. Herhangi bir kul Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun resulü olduğuna şahadet eder ve bu iki kelime de şahadette şüpheye düşmeden Allah'a kavuşursa o cennete girer. ki şimdi, şimdi her kim la ilahe illallah derse cennete giren mutlak. Bu demek ki resul de bunun içinde illa denmesi gerekmiyor ama bunu anlamayacak kadar beyinsizler çıkabiliyor. Sadece la ilahe illallah, illallah cennete girer sözünü mutlak alıp onu kullanmak ediyor Burada medlulu lazım ve mütelazımı muktezatını anlatıyor. Herhangi bir Allah'tan başka kul olmadığını, benim onun resul olduğumu. Çünkü la ilahe der. Muhammed de Resulullah kabul etmese gitmiştir. Ve bu iki şehadeti şüpheye düşmeden. Şimdi her kim bilerek şüpheye düşmeden Muhammed'e Allah'ın Resulü kabul ederek La ilahe illallah derse de cennete girer. Mukayyede bu oluyor. Bu rivayette gelen takit, kayda alma Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadet ve bu iki kelime de şüpheye, tereddüde düşmemektir. Mutlak manalı hadisle el alması beraber her kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu bilerek ve bunun ikisinde şüpheye düşmeden Allah'a kavuşursa cennete girer. Bu bilme oluyor Şimdi burada iki üç kayıt. Bilme. Muhammed'e Allah'ın Resulü kabul etme. Ve bu iki kelime de şüpheye düşmeme. Hı, ha, bu mukayyettir. naslar bir oldu mu? Yani naslarda illa sebep aynı mı? La ilahe illallah deme. Hüküm aynı mı? Cennete girme. O zaman aradakiler kaydı getiriyor. Bunu zikretmeden bile desen, la ilahe illallah dese de Kur'an'a inanmasa geçerli mi? Yok canım olur mu diyor şimdi. Kendisi bile bunu anlıyor. Ama nasıl bu mutlak hadisi mutlak kullanıyor? Ya katmerli bir cehalet ki kasıtlı diyemezsin biliyor. Evet Ebu Hureyre'den gelen başka bir rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu duvarın arkasında her kimin kalbiyle yakini olarak Allah'tan başka ilah olmadığını şahadet eder, zaten onu cennetle misal ediyor. Şimdi burada demek ki zikret yanında bu rivayete tak yani kaydeden kısmıyla alırsan, kalbiyle yakini olarak şahadet ederse zikri geçendiyse rivayetlerle ele alması her kim Allah'tan başka ilah Allah'tan başka ilah olmadığını Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu bilerek bu ikisinde şüpheye düşmeden kalbiyle yakin olarak şehadet ederse cennete girer. Anlaşıldı, anlaşıldı mı? Sebeple hükmün bir olduğu yerde mutlak mukayyede hamdolun. Enes bin Malik radiyallahu anından gelen adi şeriften Allah Resulü'nün tercihinde olduğu bir halde ya diye seslendi. O da saadet diye cevap verdi. Yine ya Allah Resuluna muazun cevabı aynı olarak bir ey Allah Resulü diyece karşılık verdi. Bunu üç kere tekrarladı. Nihayetinde Allah Resulü Allah'ın herhangi bir kişi Allah'tan herhangi bir kişi Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu kalbiyle, Sıdk ile şehadet ederse Allah ona de şahran kılar. Bu rivayetlerdeki takdir ise kalben sıbk ile sayı rivayetlerle beraber ele alırsak her kim Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu bilerek ve bunun içinde şüpheye düşmeden kalbiyle yakini olarak ve sıbk ile şehadet ederse cennete girer demek. Ebu Hureyre'den gelen başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü insanlar içinde şefaatime en ziyade yani şefaatimle layık olan veya şefaatimle Mesud olan kimse kalbinden halis la ilahe illallah diyendir. Saiz rivayetlerle beraber ise şöyle olur. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna bilerek ve bunun ikisinde şüpheye düşmeden kalbiyle yakini ve ihlasla şehadet ederse cennete girmek, cennete gire demek olur. Utdan bin şöyle de Allah Resulü Azze ve Celle isteyerek her kim Allah Azze ve rızasını isteyerek lay lay lay derse ona ateşe haram Bu rivayetteki takip kayda almaysa Allah'ın rızasını isteyerek o zaman sahil rivayetlerle ele alındığında her kim Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in onun Resulü olduğunu bilerek ve bu ikisinde şüpheye düşmeden kalbiyle yakini sıdk ve ihlasla Allah'ın rızasını istedik şehadet ederse cennete girer demek cennet olur. Her kim la ilahe illallah dedi, cennete girer Mutlak rivayetin mukayyet kılınmış şekli olur bu. Bu konuyu ilerideki baplarda daha da teferruatıyla göreceğiz. Şimdi bununla anlaşılan o da biz Kur'an'da ve sünnette hangi nasla muhatap olursak olalım o nasın edebi üslubuyla söyleniliş şekline dikkat etmen gerekir. Her kim lay layılarla derse cennete giren sözünü sadece bunu duysan bu rivayetlerle çakıştığı değil. Bu soruyu soran karşısındaki insanın noksanlığına göre verilen cevaplar olarak. Birisi La ilahe İllallah'ın anlamını bilir ama bilerek bunu söyler. Fakat bu iki kelimede şüphe ve tereddüt varsa nedir şüphe tereddüt? Muhammed'e imanın, Resul'e imanı, Resul'lere iman şeklinde düşünülür muhammed'e inanıyor ama getirdiklerini yapmıyor ve şüphe illennde diyor ama tabi de mi ha. bunları dü yani düşünsen la la la o zaman kuran'a inanmayan da cennete girer olur mu öyle diyor? o zaman mutlak değil bu söz Demen gerekir resul'un bu sözleriyle de ele aldığında dediğim gibi mutlak da mutlak Kur'an'da, sünnette bir ifade mutlak geçiyorsa ikinci bir hadis mu, aynen mutlak değildir. O mukayyettir çünkü izahını getiriyor. Değilse anlamayan bir bu rivayetler birbiriyle çelişiyor. Sabahta dediğiniz gibi yani bu hadisler Kur'an'a ters düşüyor. Çelişiyor şeklinde. Değil. Mutlak ifade ile mukayyet ifade bilmeyenin zihninde tersidir. Normalde tatbiki olarak sorgulasan ters olmadığını sen de çıkarırsın. Şimdi mutlaksa La ilahe la diyen cennete girer. Kur'an'a inanmasa bile. Olur mu canım der şimdi. Çünkü Kur'an'a inanmayan bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanın küfrettiğini söylüyor. Anlatabildim Hı. mi? Ha, demek ki bundan önceki sohbetlerde nastara muhatap, yani nastın mantıkı, mefhumu, nastın mutlak oluşu, mukayyet, ağımda, has oluşu o cümledin ifade biçimine iyi dikkat edilmesi gerekiyor. Ha, bunları yakaladıktan sonra Kur'an'ı okurken bu mesela e, ister lügattan olsun, ister teyühten girilen bir örnek olsun, Kur'an'da her, herhangi bir nastla muhatap olduğunuzda o nastın Türkçe'ye iyi aktarıldığını bilmeniz gerekir. Türkçe'de de aynı vurgulamanın yapılıp yapılmadığını bilmeniz ve araştırmanız gerekir. En azından diliki iki mehale müracaat etmeniz gerekir. Doğrulama sağlaması için en azından bir bilene sormanız gerekir. Bunu tespit ettikten sonra ifadedeki e, yani edebi İçeriye. Bu kelime mı? Genel mi? Has mı? Genelse bunu has yapan mutlaka yine nasıl olmalı. Yani Kur'an'ın ifadesi genelse onu ben hususileştirelim. Onu hususi yapan da yine nasıl olmalı? Ki ona ne derler? Muhassıs olan derler? Yani taksiz eden nasıl olmalı? Mutlaksa onu mukavyedim edemez. Onu da kayda alan yine bir nasıl olmalı? Bunu yakaladın mı Mustafa? Yok. Ha? Hocam. Anladın mı? Anlamadım. Yazı yazıydın mı? hocam. Ne yazdın? Kur'an'daki ayetlerin mutlak iyi olmasını Kur'an'daki ayetin yani Türkçe anlamına Mutlak iyi olmasını, iyi yakalamasını? Yok. Önce o ayetin Türkçe iyi aktarıldığını. İşte bunu nasıl şey yapacağız hocam? Yani şu anda... Bir başka mihalde, yani birine, birbirlerine soralım. İşte sorduğumuzu iki Kur'an bize önerdiniz. Biz ikisini. Şimdi de... okursun bir Arapça bilen eder. Ha, bir de Arapça. Bunu sana ispat izlen eder. Mesela bunun onun mutlaklığını mutlak kaldığını, mukayyet olduğunu bir bilen. Onun hakkındaki hadisi bilen getirir. Hadis mukayyetse Kur'an'daki nasıl mutlaktır al bu denilir. Yani Mesela geliyor e, e, Es-sariko Es-sarikatun Faktau e-diyumah Kadın hırsızı, erkek hırsızın kolunu kesin diyor. Şimdi hırsız kelimesi nasıldır? Mutlaktır. mutlaktır. Çünkü iğneyi çalan da hırsızdır deliği çalan da hırsızdır. Öyle mi? O zaman kadın da erkek hırsızın kolunu kesin derken iğneyi de çalsa deveyi de çalsa kesilir. Çünkü Ayşe babam. Ha Ayşe Bademiz'den gelen hadis ise Nasıl? çaldığı malın değeri çeyrek dinar kıymetini buluyorsa eli kesilir. Evet. Demek ki her hırsızın eli kesilmez mi? Kesilmez. Çaldığı malın kıymeti çeyrek dinar değerindeyse eli kesilir. Kolu kesilir. Ha, kolunu kesin diyor. Kol kelimesi de mutlaktır. Neden diyor mutlak? Parmak ucundan omuza kadar koldurarak diyor. Yet kelimesi budur. Ha, Ayşe validemizden gelen hadis, kestinden bileğinden kesilir diyor. Buradan keserken sana kısa uygulanır. Bu Bak Ayet, mutlak, hadisler mukayidad. Hayet kelimesi de ölü eti size haram kılındı diyor. Neyin ölüsü? Yani, canlıların ölü. Ölü. Onun, onun, onun ölü. Ölü. Deniz hayvanının ölüsü. deniz hayvanlarının ölüsü. Denizinin. Evet. Ha, bu esraf olan umum manada ölü etti. Domuzun etinin? mi? Evet. Domuzun zaten er şekli. Evet. Meşru da kesen adamdır. Evet. Hadis-i şerifte denizin ölüsü size helal kılındı diyor suyu temiz, ölüsü helal Bak şimdi, ayetteki mutlaklığı hadis kaydağı. Niye kalmadınız? Anlaşıldı. Evet. Evet. Onun için bu ayet, bu hadis de, bu hadis ayet de çelişiyor sözünü, rastgele söyleyenin ancak katmetli bir cahil olduğunu düşünürler. Hiçbir zaman peygamber, Kur'an'a ters bir söz söylemez. Ve bu anlayışla peygamberin, Kur'an'a ters söylediğini, ters söylemeyi, peygamberi temize çıkarmak için, bu rivayet, rivayet zayıftır deyip atman daha da kötü noktaya götürüyor bunu anladım anlaşıldı evet. mı? la ilahe illallah'ın teleffuzunun sahibine fayda vermesi için ilk şartı ilmin de la ilahe illallah'ın şartlarından olduğu bazı ilimden maksat burada, kelime tevhidin dükünleri olan ispat ve nef'in yani la ilahe illallah derken Allah'tan başka hiçbir şeyi ibadete layık görmeme, illallah derken Allah'ın ibadete layık tek mabut olduğu esasını bilmektir. Dediğim gibi kelime ve cümle olarak manasını bilmektir. Zira kul teleffuzu ile İslam'a girdiği bu cümlenin mezgulünü, mütelahızını, neyi gerektirdiğini, yani lazımını ve mütelahızını bilmediği bir şeyi telefuz etmesi ona hiçbir fayda temin etmez. Buna delip, fa'alim ennehu la ilaha illallah. Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka ilah Başka bir rivayette ise ayet-i de. dilleriyle ikrar ettikleri kalpleriyle bilerek hakka şehadet edenler dışında Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleri şeyler şefaate sahip değildir. Bilerek hakka şehadet edenler yani la ilahe illallah'ın manasını nefide ispat lazım ve müte lazım ve müktezatını bilerek bu kelimeyi söyleyenler demektir bilmeden değil eğer ademden bu yana kıyamete kadar sürecek olduğu gibi tevhid ehli ile şirk ehli arasındaki mücadele bu kelimeyi söyleyip söylememe değildir Kur'an'daki peygamberlerin davet sevrine baktığınızda sevinin tev eks daveti uluiyet tevhidi merkezziidir yani ademden zamanınızla kıyamete kadar Toplumların en büyük müşkilatı uluviyet tercihindedir, hububiyet tercihindedir. Bu da ne demektir? Kabul ettikleri, telefuz ettikleri bu kelimenin anlamını bilmek <gülüyor> Bu da nedir? Cehalet. Osman radıyallahu anhı'dan gelen bir adiş şeritte de az önce yukarıda yerine göre söyledik. Her kim O Her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bildi bilerek, yani bildiği halde ölürse, o Cennete girer diyor. Demek ki La ilahe illallah diyerek Cennete girme, bilerek diyenin Cennete girmesidir. Bilmeden değildir. Çünkü zaten normal herhangi bir ifadenin aslında hakikati. E, teferratıyla şu şudur diye anlatılmasa bile insanlar onu kelime olarak şimdi Kur'an okuyan dediğinde anlamadan okuma anlamını düşünmek mümkün değildir. Neden okumalısın? Anlamalısın. Anlaman için okumalısın. Anlatabildim mi? O da demektir ki her kim lay lay la ilahe illallah derse nasıl dersen de Anlamayı, Dille Telefuz ettiğin halde ona hüküm olarak Tert düşüyorsan Bu deme değil bu. Bilmeden deme Binaenaleyh anlattığı ifade Bu Evet İkincisi ki Bu da olsun La ilahe illallah telaffuzunun Sahibine fayda vermesi için ikinci yasa yakındır Yakinin La İlahe İllallah'ın şartlarından olduğuna delir. Yakin, ilmin üzerinde çeker vardır. Yakin, yakın değil. Şek, şüphe ve tereddüdün zıttı, ilmin kemalidir. Yakin, şek, şüphe ve tereddüdün zıttıdır. İlmin kemalidir. La ilahe illallah ikrar eden kişinin bu kelimeyi nefi ve ispat yönüyle delalet ettiği manayı bildikten sonra kalbini mutmain kılmak için şirk şüphe ve tereddütten beri kılmasıdır. Ayet-i kerimede, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آنَنُوا ve وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne inananlar sonra bunda şüpheye ve tereddüde düşmeden Allah'a ve Resulüne inanacak ve sonra şüphe ve tereddüde düşmeden o cahadu bi emvalihim ve enfusihim fi sevilin Çünkü burada şüphe olsa cahattan alık olsun. Nefisleriyle, mallarıyla cahat edenler. Akabinde vaat ettiklerinin olacağını yakinen inanan. Ula Ancak onlar sadıklı müminlerdir. Allah'a ve Resulüne inandıktan sonra şüpheye düşmeden Allah yolunda mallarıyla ve nefisleriyle cihad edenler ancak sadık, inananlar kullardır. Ayet-i kerimede Allah Vazze ve Celle kendisine ve imanın sıdkına şüphesiz tasdiki işat koşmuştur. Zira imanlarından şüpheye düşenler münafıklardır. Buna en allah Teala şöyle inma <Sessizlik> Senden izin isteyenler. Tevaha herde gitmemek için izin isteyenler. Onlar Allah'a da ahiret gününe inanmayın. kalpleri iman ve tereddüt arasında gidip gelenler. inanıyor ama Allah yolunda Tebu'ya giderken cihatte vaat edilenler hakkında bağlarını, bahçelerini, evlerini, eşlerini, çocuklarını imanla şüphe arasında kalpleri dönüyor. Tebu kalbine gitmemek için senden ancak Allah'a ahiret inanmayan ve kalpleri şüpheye düşüp şüphe içinde bocalayıp duranlar için. Ebu Hureyre'den gelen bir hadis i Allah Resulü herhangi bir kulu Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim onun Resulü olduğuma şehadet eder. Ve bu iki şehadet deyip şüpheye düşmeden Allah'a kavuşursa cennete girer. Demin yukarıda derler. Yani La İlahe İllallah'ı telaffuz eden sahibine fayda vermesi için ilk şart neymiş? Bilim ikincisi yakındır. Evet. Bu <gülüyor> da cümle olarak anladınız. Anlattığımız yerlerde. Burada da tatbikiyle gördünüz. Onun için söylediğiniz, telefuz ettiğiniz bir söz veya duyduğunuz, okuduğunuz Ne olursa olsun. Bu sözü artık rastgele değil. Yani bunlar çamaşırlayan vazifesi de Kulak olsun. Mukayetin kelime karşılıyor. Mukayet mutlak. Ay, mukayetin tam kelime karşılıyor. Türkçe mi? Evet. Kayda alma, şart koşma. La ilahe illallah diyen değil, bilerek diyen. Kayıt aslında kaydetme anlamında, yazma anlamında, zapt etme anlamında, şahitlendirme. Kayıtla ilme bil kitabeti. ilme yazarak kaydedin, zapt edin. Diyorsun. Anlaşıldı Mustafa? Anlaşıldı. Anlaşıldı Biraz durgun görünüyor, antenler çalışmıyor gibi. Frekansları zayıf hocam. Ya elbem dar da. Durgunluğ belli demek. Her şerde bak. Senin siması? Evet. Ve bir de olsa bile ben çok çok belli. Herkes diyor. Ben doğsa bile derslerden atmaya bakarım. Çünkü siz bu kadar mesafe yapıp gelmeyince girdin, dönem yaparsınız. Hocam kim dahil derse cennete girer. Hadis-i şerifte. Girer. Ee, peki oraya girdikten sonra dünyadayken e, cezasını çektikten sonra mı? Oraya girdikten sonra başlar. <gülüyor> Ama hocam dünyada eniştemiş olduğu günahlar? Oraya varır. O sonraki başına bak. Kaç dakika? Otur yedi dakika. He? Otur Tam kırk dakika